Merhaba, Çıplak Ayaklarla Dans programına hoş geldiniz. Merhaba, ben Mihran. Ben Duygu. Ee, bu sezonda da tekrar Çıplak Ayaklarla Dans programında sizlerle birlikte olacağız. Bu hafta iki konuğumuzla birlikteyiz. Ee, Türkiye'de Modern Dans'ın kurucularından, Mimar Sinan Üniversitesi Modern Dans bölümünün de kurucularından... ...emeği ve enerjisiyle hepimizi etkileyen çok önemli bir hocamız ee, Şeblem Aksan burada... Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ve yine Modern Dans Bölümü eğitmenlerinden aynı zamanda Devlet opera ve Balesi sanatçısı sevgili arkadaşımız Bahar Vidiloğlu burada, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. merhaba. Ee, şimdi bugün sizinle ilk defa yapılan e, Stockholm'da e, bale konferansı üzerine konuşacağız. E, Şebnem Hoca ve Bahar e, bu konferansa katıldılar. Biz birazcık konferans ne üzerineydi, uh -huh. e, ne onları etkiledi biraz bunlardan bahsedeceğiz. Ee, başlayabiliriz. Evet. Nasıl gittiniz yani? Nasıl haberler oldunuz? Belki oradan başlayalım ee, aslında. Etraftan çok e, geldi, haber geldi. En çok Aslı ve Aslı Öztürk ve Defne Bedik'ten gelmişti. Ve Defne Bedik'in tanıdıklarından biri konferansı düzenleyenlerden düzenleyenler arasındaydı. Ve önce biz pek ciddiye alamadık. Çünkü bu Mayıs'ta söylendi. Yaz tatili falan girdi araya. Sonra birden ...kimler desteklemiş, kimler tarafından yapılmıştı falan ortaya çıkınca baktım... ...Julyard benim eski okulum var, Bale Akademisi var, Stockholm Bale Akademisi var... ...Artez gene meşhur bir okul, modern üzerine, çağdaş Hollanda'da. üzerine Hollanda'da. Bu üç okulun birlikte programladıkları bir şey ve zannedersen bir ilk. İlk olmasının özelliği de meslek okullarında yani... Bu sadece bale e, topluluklarına yetiş, bale yetiş, baleci yetiştiren okullar olsun veya tamamen daha çağdaş ağırlıklı okullar olsun. Bütün bu okullarda e, balenin geleneği, e, görgüsü, e, tartışılıyordu mirası. Neden ve nasıl verilmeli, verilmeli mi, verilmemeli mi üzerinden? As, asıl adı zaten meslek okullarında bale eğitimi neden ve nasıl. Konfeyansın adı bu. Çok geniş bir yelpaze aslında tabii bu. Çünkü sokak dansçısı da oradaydı. Paris Opera Balesi direktörü de oradaydı. Geniş bir yelpaze. Evet. Konuşmacı olarak oradalardı. Workshoplar vardı. Yani üç alanda değil mi? Üç e, yerde birden e, aktiviteler devam Kaç ediyordu. Kaç gün sürdü? Dört e, gün, evet. 4 gün. Yetişemediniz iki kişi tabii. tabii. İşte bahar bir taraflara ben daha çok konuşmalara katıldım. Bir iki workshop'a da katıldım. Ee... Yani bir yandan dersler yapılıyor, bir yandan konuşmalar var. Akşamda gösteri mi var mesela? Aynen, bir var. Akşamda bir vardı. iki gösteri vardı. Yani festival mi? gibi. Evet, evet. Yani. şehri de gezdirdiler bize bu arada falan mesela. Hı. Yani sabahın dokuzunda başlıyordu olaylar ve çok da iyi ağırlandık, çok iyi şey Neydi, oldu. Neydi sizi en şaşırtan şey mesela? Bu süreçte kafanızda soru işareti belirten ya da üzerine eğilmek istediğiniz konu böyle bir altı çizilecek şey çıktı mı? Ben Bahar. cevap vereyim mi? Evet, tamam. Yani benim için cevap vereyim tabii. Hani benim için en etkilendiğim şey her kesimden dansçı vardı. Artı her jenerasyondan. ...dansçı ve eğitmen... ...ve koreograf vardı. Yani böyle uzun bir... ...balenin uzun bir geçmişini... ...şu andaki dans... ...şeyini görmüş olduk. Hı hı. Yani herkes bir aradaydı. Çünkü benim dönemimde bale ve çağdaş dans... ...daha ayrı olarak... ...konuşulur. Hı hı. Ama şimdi... ...herkes hep birlikte... ...ister... Bale dansçısı olsun, ister çağdaş dansçı olsun, ister eğitmen olsun, ister koreograf olsun, ister hala öğrenci olsun. Herkes bir aradaydı. Bu beni çok etkiledi. Ve bu birliktelikte bale tekniğinin e, olması gerekliliğinin altı mı çizildi? Yoksa nasıl bir bale e, tekniği bu insanların işine yarar? Her, herkes değişik şekillerde anlattı. Mesela Koreli e, tabii ki dedi ya. Nasıl yaptığımı sordular. Siz hı hı. nasıl bale yapıyorsunuz? Kalktım. Plie, Tom, Grompat, her şeyi yapıyorum. Hı hı. Dedi ve bitirdi Bitin mesela. Julliard'ın başındaki e, Lawrence e, Rhodes. Ben 30 yıl Harkness Bale, Geoffrey Bale'nin principal dansçılarındandım. Ee, çok az sakatlandım. Benim bedenime bir zarar vermedi bale. Hı hı. Ve modern de dans ettim bu topluluklarda. Ki o topluluklarda çok e, modern eserlerde oynandı. Bale de e, dans ettim. Yani önemli rollerde de e, yer aldım. Ve bir zararını görmedim, faydasını gördüm. Ve zannedersem dediği. E, bu bizim bir ortak dilimizdir bale. Hı hı. Modern çağdaş eğitimin içinde de biz ton dupliye... Bu kelimeleri kullanırız ve yaparız bunları, e, uygularız. E, ve o çok yumuşak girenler içerisindendi ki çok iddialı bir okul tabii Julliard. E, bale topluluklarına bilhassa adam yetiştirmiyor tabii. Bu New York gibi bir şehirde. Orada New York City balede var, American Ballet Tiyatrı'nın okulları da var. Yani çok büyük oku, baleci, bale okulları da var. Ama bizden de çıkan bazen giriyor hı hı. dedi. Ee, tabii koreografiye de önem veren okul ama e, çok güçlü dansçı yetiştirme üzerine gidiyor. 600 kişi, 700 kişiden 25 kişi seçiyor. Bütün bu okulların şeyleri de farklı. Yani Kanada Nasyonel Balesi mesela, Milli Balesi. Bilmem ne kadar öğrenci okulda. Yani onlar çok geleneksel tip okullar mesela. Hı. Onların yanında Juilliard gibi bir okula giriyorsun. Ve Juilliard'da ...küçük yaşta almıyor... ...Julyard Undergraduate dediğimiz... Tabii. ...yani e, üniversite seviyesinde... ...eğitim veriyor... E, ...ve onun gibi işte... ...Artez'e gidiyorsun... ...lise üstü eğitimler... ...çoğunluk lise üstünde tabii... ...çağdaş dans dediğimiz zaman... Ee, onun için belli bir bale geçmişiyle de gelen var. Hı hı. Spor geçmişiyle çok güçlü e, başka dans halk oyunları. E, halk oyunları falan böyle buralardan da gelenler var. Ee, yani böyle yelpaze çok çok farklıydı. Kim nereye adam yetiştiriyor? Mesela bu laf da şöyle geçti. Ee, kurumlar verdikleri eğitime göre adam seçerler ona göre yetiştirirler adamlar ama geleceklerini tayin edemezler. O çocuk future hmm. gelecek öğrencilerindir. Kelimeleri mesela kullanılıyordu. birçok metodlar vardı Tabii, orada. Ortaya var. Çıkan. Yani genel olarak zaten bale teknik olarak konuşursak bir dansçıya çok denge, güç ve koordinasyon kazandırıyor. Ama şimdi çok alternatif teknikler var dansçıların iyi yetiştirilebilmesi için. Evet, gene güçlü, dengeli olabilmeleri için. Evet, ama bunlar hepsi bir arada olması ve bu kadar çok çeşitlilikte olması bireysel olarak dansçıyı çok zengin kılıyor. Aynı zamanda... Evet, balenin belli bir tekniği var ama baleye tekrar yeniden de bakabiliriz diye konuştular. Yani yeni tekniklerle bale yapıyor olsaydık nasıl olurdu? Hı hı. Deneyen ee, var mı? Hiç karşılaştınız e, mı? Bu şey çalışmalarında... E, workshoplarda yani atölye çalışmalarında e, uygulandı. İşte bir anatomi çalışması özellikle nasıl iyi e play'e yapılır üzerineydi. Hı hı. Franklin metot diye bir metot. İşte Feldenkrais gibi bir somatik çalışmalar ya da body logic diye. Onlar da doğru, e, doğru Duruş. duruşla ilgili çalışmalar. Dolayısıyla onda da daha baleye bale tekniğine daha nasıl Yardım ederiz üzerineydi. Yani bunun böyle konuşuluyor olması da çok enteresandı. Çünkü genelde bu tip teknikler daha çok çağdaş dansçılar için konuşulur. Hı, Ama yani. artık dansın genelinde ve özellikle de bale içinde konuşulmaya başlandı. Yani dansçı artık farklı tekniklerle beslenebiliyor. Kendi bireyselliğini çıkarabiliyor. Ve özellikle de... Altı çizilen en önemli şeylerden bir tanesi de... ...bu da benim çok hoşuma gitti. Sağlıklı dansçı nasıl yetiştiririz? Üzerinde hı. çok duruyor. Yani bu yani. sağlıklı... Hem fiziksel hem ruhsal... Diyoruz Aynen. Yani, değil mi? Aynen. Ben de aslında Aynen. bunu soracaktım. Yani bale sonuçta hani... Bir, ...öyle bir algı var ya... ...sert hoca, hı. sert eğitmen, disiplin... Hı hı. ...bu konularda herhalde konuşulmuştur evet, yani. Evet işte burada hep üzerinde durdukları... ...daha geniş çerçeveden bakıyor olmamız lazım. Hı hı. Ee, çok daha... E, ...yani... Öğretmenlerin e, sanatçılıklarını bir tarafa bırakarak hmm. derslerde daha çok kendileri için değil oranın öğrenciye hmm. dönük olması. Somatik bilgilerle beslenme dahil bunun hmm. içinde bu, bu konularda bilgilenmiş olmaları. Ve sürekli kendilerini tazeleyebilmek için aralarında toplantılar, workshoplar, gidip gelmek ve tazelenmenin hoca içinde ne kadar önemli olduğu... Hmm. Mesela işte bizim e aslında konuştuğumuz bir şey yani Hı. aslında yani çünkü bir eğitimi bitiriyorsun ondan sonra o sen hep ders Hı. vermeye başlıyorsun ve aslında almıyorsun ve almak bir Almaktır. ömür boyu sürecek bir şey tabii, yani. Tabii tabii yani hep tanzelenmeye ihtiyacımız oldu. Yani tabii değişiyor yani benim dönemimde daha fazla dansçı hakikaten çok daha fazla fazla kendinden veren yorgun olsa da çalışması gereken işte daha zor şartlarda bile olsa hani mesleğini devam ettirmesi. Normalde öyle gibi geliyor. Mu? Evet, tabii <gülüyor> bizde ama orada orada yani bir program var dansçı sağlığı diye. Hepsinin günlüğü var. Hı -hı. Çok dikkat ediliyor yemeklerine falan, her şeylerine ve insanlar ve özellikle koreograflara dahi bu eğitimi veriyorlar. Çünkü sen eğer koreografinde bir dansçıyı sürekli koşturacaksan ...onu önceden hazırlamalısın diyor. Hı hı hı. Ee, i̇şte... ...yorgunluğu önlemek çok önemli... ...çünkü... Ee, vücuttaki motoru bozuyor yorgunluk. Dolayısıyla e, sakatlanmaya Hı -hı. yol açılıyor. İşte o, o zaman ders programını nasıl yapmalısın diyor. Onun için onunla ilgili bir sürü konferans vardı. Yani bunlar tabii ne çok heyecanlı değil mi? Heyecan verici. Bunlar çok heyecan verici ee, Yani somatik tabii, hikaye çok üzerinde değil evet, mi? duruldu evet. ve anladık ki yani ben bunu biliyordum. Son 30 yıldır bale okulları e, içlerinde bir mutlaka bir somatik hoca var ya Alexanderci ya Feldenkraisci anatomist hı hı. Fi, e, ne diyoruz Fizyoterapist. fizyoterapistlerin dışında e, bedene başka türlü yaklaşan ne şekilde yaklaşılacağı üzerine işte Skinner falan gibi e, birileri var ve onlar derslere girip Problemi olan çocukları takip ediyorlar. Bu okullarda bas sadece topluluklardan bahsetmiyorsunuz, okullarda, okullarda da. Okullarda ben. Julia'da 30 senedir biliyorum olduğunu Hı -hı. mesela. İşte Hollanda'daki okullarda da uygulanıyor. Yani Hı -hı. onu gördük, fark ettik biz de. Hı -hı. Hani bunun özellikle. O da ilklerden biriymiş. Hı -hı. Bir biriyle tanıştık. Çok o, Margot diye çok hoş bir hanımdı. Meğerse bunu yaratan kadınmış o. Yani dansçı sağlığı üzerine Öncülüğünü bir programı var. Biriymiş öyle Mesela. Hollanda'daki o bahsettiğimiz... Özel stüdyolar da okullarda. oradaydı mesela. Özel stüdyolar bile bunların üzerinde duruyorlar. Mesela Hı -hı. bu konuların üzerinde e, durdukları anlaşılıyor. Bizdeki Şu, özel stüdyolar. <gülüyor> Hı? Hı? Bizdeki <gülüyor> özel stüdyolar yani... E, niye öyle diyorsun? Biz de çok iyi Sizlersiniz ya, siz bunların içine girdiniz bu ben, bale ha, bize, ben bale üstünden söyledim Ha bizden o bale Yok, bir, <gülüyor> e, evet yani. yani tabii para para yapmaya amaçlıysa evet. nereye amaçlıysa o tarafa doğru eğiliyorsun. Yani bugün mesela, dünya böyle oldu maalesef. E, oraya gidip e, heyecan. bu heyecanı yaşadıp Stokholm'dan buraya baktığınızda ne hissettiniz? Vallahi hiç fena görmedim. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> mi? Yani. E, O kadar bakmış değilim döndükten Aha. sonra bizim ne halde olduğumuza dair. Çünkü hakikaten e, bale okullarında bizim okulun balesine de gitmiş değilim ne vaziyetteyiz Hı. neler yapıyorlar e, var mı bizde de bir e, beden terapist falan e, ama biliyorum anlatmalarını yapıyorlar <gülüyor> evet bilirdim yani önemli ki bunların e, geçirilmesi bizde bir toplantı yapıp herkesi davet edip ...bu detaylar üzerinden onlara... ...bilgilendirmek istiyoruz yani Hı -hı. böyle böyle... Şeyler Burası bir başlangıç diye. olsun. Evet. evet. Fakat ben çok sevindim... ...okula döndüğümde bizde böyle bir program... ...başlamış şimdi bir fizyoterapistimiz... ...var. Mimar da mı? işte şimdi... E, ...birinci sınıflara... ...özellikle... ...kondisyon ve daha bedeni... ...güçlendirmek ve özellikle merkezi... ...güçlendirmek üzere ekstra çalışmalar... ...yapıyorlar. Mesela o çok heyecan verici oldu. Yani döner dönmez bizim Mimar Sinan'da da modern aslında böyle ben bir şey Ben son uğradığımda <gülüyor> evet. da jonglörler gördüm ders falan. Ha, geçen <gülüyor> evet, evet. Yani evet. farklı şeyler yapıp böyle biraz evet. dağıtmak yalnız Hı. hep aynı şeylerin üzerine gitmemek tabii o da çok önemli oluyor. Akrobasi de yapalım istiyoruz Hı. biraz jonglerler. Falan. Peki mesela bale dersine nasıl bir etkisi oldu? Bale dersi verdin değil mi bu dönem bahar? Tabii. Böyle, ee, yani, orada böyle bir Başka hani neler orada beni falan etkileyen gibi. şeylerden bir tanesi de yani e, her an her dakika en güç yani en önemli dersi vermemek hı hı. E, tek bir şey üzerinde çalıştığını söylemek hı hı. yani işte bugün bu konu üzerinde çalışacağız hı. sadece buna bakacağız bunu ifade etmek dersin başında herkesi ona hazırlamak hazırlamak biliyorsun. Ee, ve duyarlı olmak tabii sınıfın e, enerjisine hani çok yorgunlarsa üstüne gitmemek gerekiyor Hı -hı. gerek yok çünkü zaten evet zaten o... ne dediler orada e, ne çok verdiğiniz değil ne kalite değiş şey verdi evet. az verin ama daha kaliteli evet. şey verin onun üzerinde durun çok vermeyi önemsemeyin e, değeri önemli verdiğiniz şeyin değeri önemli Bu zaten sadece balet tekniğiyle alakalı değil, genel olarak eğitmenlerin nasıl yaklaşması gerektiğiyle e alakalı bir şey. Zaten verilen her şey eğitimciye gelip dayanıyor. Aha. Orada çok egosu şişmiş hocaların nasıl zararı olabilir? Ee, onun için egoların indirilmesi, indirgenmesi üzerinde çok konuşuldu. Hep gelecek hikaye buraya dayanacak. Öğrenciyi nasıl... Te, daha fazla teşvik edebilirsiniz, cesaretlendirebilirsiniz, destek olabilirsiniz ve sayılması gerekir hı hı. Mesela Bunlar çok önemli e, üzerinde durulan böyle not not üzerinde durulan konulardı. Ve tabii bunun balede çok zorluğu vardır. Yani balede bir yere çok çabuk erişmek derdindesin. Tabii. Yani 16 yaşında yarışmalara Yaşlıyor, yetişebilecek, dansçı yetiştirmek durumundasın ve yaratıcı olmaları o kadar önemli değil onların. Tabii ki iyi eğitim görmüş olmaları lazım. Okur yazar anlamında, edebiyat anlamında, tiyatro anlamında bilgileri olmalı ki... ...bunların karakter geliştirecekler, e, karakter oluşturabilecekler rollerle ilgili falan. E, ama ona rağmen çocuğun yaratıcılığı üzerinde çok durulmaz. Çünkü bir yere doğru hedef çok belli. Klasikte nereye gidiyorsun Biliyorsun. belli. O tabii ucu sonsuz bir yer ama... E, ...oraya doğruya hedefliyorsun... ...ölçek var... Hı hı. Modernde bizim böyle bir ölçeğimiz yok... ...biz yaratıcılığa doğru gidiyoruz... ...neticede yarışmamız yoktur bizim... ...bizim koreografide yarışmamız olabilir... Hı hı. ...o bile Koreografi tartışılabilir... Evet, hı hı. ...o bile tartışılabilir... ...yani zaten bugün... ...artık kavramsal sanatlı... ...şuydu buydu derken onun ötesine de geçtik... ...kimlerle ellerin yarışmasının yapılacak. Evet, Peki şimdi artık böyle gelenek ya da daha geçmişte gibi kalıyormuş gibi olan bale şimdi böyle bir tekrar programdan e önce sen bir şeyler söydün onu bir daha söysem ya baleyi bir form olarak ele almak ya da bir sanat olarak ele almak gibi bir bir şeyler söyledin ki o enteresan geldi bana aslında. Yani, yani bale hakkında konuşulurken ne ya bale'nin tekniğini mi konuşuyoruz? Sanatını mı konuşuyoruz geleneğini mi konuşuyoruz ya da mirasını mı konuşuyoruz yani e, çok kapsamlı evet, evet. çok kapsamlı yani evet. miras bir şekilde bir miras ama bir gelenekte ama aynı zamanda da çok bir değişik Hı -hı. bir sanat, sanat formu. formu evet. ama e, bugüne de, nasıl? Bugüne nasıl? Nasıl? Evet, yani yani <gülüyor> o biraz uzaklaşan ve arasında uçurum olan bir şey mi kapanıyor şu an? Evet, yani ya da daha mı kapsamlı olmaya Aynen. başlıyor? Aynen. Yani... Aslında bire, birebir zaten konuştuğumuz şeyler anladığım kadarıyla artık bir değerli topo konuşulmaya başladı. Evet, Çünkü evet. ben yani herkes muhtemelen kocaman ben de okula girdiğimde ya niye bale yapıyorum diyordum ama okuldan çıktıktan bir süre sonra bunu algıladım. ay dedim iyi ki bunları öğrenmişim yani bu hmm. bana çok fayda sağladı gibi. Bütün her her dansçının ve koreografın bence kafasında olan soru işaretleri daha anladığım kadarıyla burada <gülüyor> ciddi ciddi konuşulmaya, evet. analiz edilmeye başlanmış. Ve hatta beş sene sonraya değil mi? İkincisi. Evet. İkinci sene toplantı. Sonra. Beş sene neden sonraya... bu kadar uzak evet, ben Neden ben de bilmiyorum. ama benim bu teknikleri bir deneyecek dört herhalde. Dört <gülüyor> günde bu kadar yoğunluk kafamızı çok karıştırıyor dedim. Yani Hı -hı. biz bazı grupları ayrılabilseydik, Hı -hı. tip okulları olarak biraz daha ayrılabilseydik Hı -hı. ama tabii imkansızdı bu. Çünkü mesela çok ilginç birkaç metotlar da orada gösterildi. Ee, işte erkek çocukların genç yaşta nasıl teşvik edilip desteklenebileceği üzerine akrobasiyle, de halk danslarıyla falan böyle metotlar vardı. Bahar daha çok workshoplara giriyordu. Ben konferanslardaydım. İşte Gaga gibi bir yeni e, eğitim sisteminin release'lerden daha sonra e, gelmiş bir yeni bir sistemin mesela İsrail'de dünyanın pek çok yerinde uygulanmaya başladığı ama hep değişme var yani hep değişen Bir dünyadayız. Balenin eski diyebileceğimiz formuna dönmek yerine onların hep bütün diğer tekniklerle e harmanlanması bir, evet, gibi bir, bir şey. Evet birbirlerini çok etkiliyorlar bunlar. Hele yan yana oldukları zaman daha çok etkiliyorlar. Evet. Aynı kurum içinde oldukları zaman. zaman daha çok etkiliyorlar. Ayrıştıkları zaman değil yaklaştıkları evet, zaman. Evet yaklaştıkları zaman. Aynen yaklaşan okullar çoğaldı. Yani bundan kaç sene önce ben Juliard'ı bitirdim. Ayrıldım 69, 68 senesi, 69 senesi, 68'de Julia bu konuda yegane okulmuş ki ben bunu anlamadım, ben onu yaşadım içinde. Tabii. Ama birkaç seneler sonra okula döndüğüm zaman dediler ki bana e, kurucusu 50 yılında kurucusu olan Martha Hill dedi ki e, ben dedim hem balleti hem moderni aynı güçte vermeye çalışıyorum okulda fena. Bu biliyorsun benim e, şeyimdir dedi. Ben yani Julia'dı kurarken ideali'm buydu 21. yüzyıl böyle olacak. Hı hı. Onun için bu okulda bunları sen yan yana gördün. Sizle 99'da okulda... koridorlarında yürürken ben onu gerçekten hissetmiştim. Bir geçiyoruz, Afrika dansları yapıyorlar. Laban yapanlar, Release yapanlar, Graham ya, yapanlar. Hı hı. Odaları geçiyoruz ve her şeyi yapıyor herkes. Ve inanamamıştım gerçekten o zaman. Yani bizde o kadar çeşitlilik olmadığı için yoksa bizde öyle. daha hani bir şekilde tek taraflı görmedik bir sürü şeyi ama hani bu kadar İmkanımız da çok teknikli yoktu, yoktu. O kadar e, bilgisi olan hocamız yoktu yani. E, bu zaman zaman yavaş yavaş geliyor ama biz bir de enteresan bir şey yaşadık. Biz de Rebecca e, ve o grup Julia'dan, North Carolina School of Dance'dan gelen genç e, dansçıların hepsi en son metotlarla yetişmiş çocuklardı. Onun için onlar geldiği zaman birdenbire biz ...oradan giriş yapmış olduk. Evet. Biz release'ler ve kontaklarla... E, ...moderni Biz besledik. Biz de o döneme dedi, denk geldik. Minimarsity Üniversitesi Moderni Nas Dansa... Bölümümü. ...eğitmen olarak gelen isimlerden bahsediyoruz. Evet, evet. evet. evet. Ben evet. bunu yani... Buna etkilendiğim gene bir şey söyleyeceğim bununla ilgili çünkü orada en çok hoşuma giden dediğim gibi böyle bütün jenerasyonu görmüş olmak yani bizim eğitimimiz çağdaş dansta veya daha öncesinde baledeki o açıklık Şevnem Abla ile başlayan. Yani onun Hocam, nereden öyle gülmeyin öyle. <gülüyor> onun nereden geldiğini gördüm yani. Şimdi biraz Hı. evvel anlattığını ve o çok heyecan vericiydi. Sonra kendi jenerasyonumu gördüm. Sonra sizleri gördüm. Daha şimdi hala yeni dansçıları Hı -hı. gördüm. Ve bunların bir arada olması başta söylediğim gibi çok heyecan vericiydi. Ve bütün tekniklerin bir arada konuşuluyor olması da çok hoştu. Yani sonuçta hatta bunu bu paylaşımları Aslı'ya da anlattığım zaman... O da çıplak ayaklarda sizin e, topluluktan. Aslı o da Öztürk. dedi Aslı Öztürk. O da dedi yani artık dedi hareket eden dansçı olacak. Yani belki de ileride bir 21. yüzyılda yani bu baledir, bu moderncidir, bu çağdaş dansçıdır diye bir kavram kalmayacak belki. Artık hı hı. hepsi bir araya gelecek ve sadece Dansçılar olacak. Dansçılar Dansçı. olacak. <gülüyor> Dansçı evet. Dansçı bugün bu bütün bu çerçeve içine girmiş olması lazım. Yani topluluklara alınabilmesi için de bu gerekiyor. Fakat bir şey daha vardı. Bilmem belki başka bir, bir konuşmaya atabiliriz. Benim e, gözümü yani dikkatimi alan şeylerden birisi bu Ohad Nahari'nin Gaga teknik dediği. Hı hı. Teknik bir sürü e, beden terapileri... Iç, ...içselleştiriyordu diye düşündüm ben. Ve bir daha hareketlilik, daha incelmiş ve yumuşamış bedenler... ...daha e, e, akışkanlık kazanmış bedenler bu releasele başlamıştı. Hı hı. Onun daha da e, akışkan ama aynı zamanda da güçlü olmasıyla... İyi, iyi, ...birlikte o. bir e, şeye doğru gidiliyor... Bir yerde birleştiriyor bunu. Bu, o haline herinki de öyle başlıyordu. Yani küçücük küçücük eklemler ve minicik minicik movementlarla başlayıp... ...onları birdenbire karnı sırtı son derece güçlendirecek bir şeylere sokuyordu. Ee, bölümlere Anladım. sokuyordu. Yani öyle oluyor ki birisi bacaklarıma yapışıyor. Halbuki ben vücudumun her yerini hareket ettirirken... ...bacaklarımı birisi bloke etmiş ve muazzam efor harcatma, harcamam gerekiyordu mesela. Ve hakikaten ertesi gün yürüyemez vaziyetteydim. Ne zamandır <gülüyor> hareket etmiyorum. Ama anladım ki bu bir kanına girmiş durumda dansçıların. Hmm. Ve bir şeye girdik. Hepimiz yüzmeye başladık bu alanın içerisinde ve teknikler bunları besliyor. Yani paylaştıkça Baş bu tarz diye. bilgileri hı. herkes tekniklerinde bu akışkanlığı kazandırmaya başladı. Mesela bale derslerinde Aslı'nın bizim okulda verdiği bale derslerinde e, e, Forsyth'ın e, şeyleri girdi birdenbire ve hiçbir şey poz olarak durağanlık içine girmedi. Hı hı. Akmaya başladı birdenbire. Hı hı. Kocaman hareketler, piruetler her şey var ama durmuyor bir şey. Hı -hı. Poz yok ve o mesela benim için bir yeni uyanıştı balede ve bunlar işte bu birleşimden çıktılar. Hani foresight de zaten baleden geliyordu. Pardon çok vakit yok. aldık. Yok, yani Aa, programımızın sonuna doğru geliyoruz. Hı -hı. Süre olarak bu başka eklemek istediğiniz bir şey var mı diye soralım en azından. Hı -hı. Bu Peki, konferansla yaşadığınız deneyimle ilgili herhangi bir söylemek hmm. istediğiniz Ya e, paylaşımın ne kadar önemli oldu. Ve sadece... Programımız <gülüyor> için çok önemli. Evet. <gülüyor> evet. Ve de sadece yani bir cevap önemli değil, soru sormak. Herkes soru sordu, yani belki bir cevap evet, alınımadı. Ama konferanstan bir sonuç çıktı. Mı, hayır, ha. soru soruldu ve bu çok daha değerliydi dediniz. Evet, ve o, soru... öyle Sorular de sorabilmek önemli ha. ve inanıyorum, inanıyorum ki bir sürü insana bir sürü kapılar açacak. Yani soru-cevap değil de soruları üretelim. Sorulardan birbirimize gidelim ve onun üzerinden paylaşalım ve bunu önemseyelim. İlla hocalar birbirlerinin ile yeni gelişmeleri paylaşsın, ona soru sorsun ama niye bunu böyle yapmayı seçiyorsun gibi. Peki ben o zaman sizler de buradayken ufak bir duyuru yapacağım. <gülüyor> Bu hafta sonu başlayan Mimar Sinan Üniversitesi Modern Dans Bölümünde de etkinliği olacak bir etkinlikten bahsedeceğim. Daha sonra da programı beraber kapatırız. Ee, Hollanda sahnesinin en yenilikçi koreografları e, bu hafta sonu İstanbul'a geliyor. Rotterdam Şehir Tiyatrosu Perform 2012 ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Modern Dans bölümünün işbirliğiyle hayata geçirilen Rotterdam in Istanbul gösteri sanatları programı 24 Kasım bu cumartesi ve 11 Aralık tarihleri arasında İstanbullu sanat severlerle buluşuyor. Ee, ben cumartesi ve pazar günü e, Bomonti Şebnem Sadıçık'ın Aksan sahnesindeki Gösterle ilgili ufak bir bilgi vereceğim Countdown e, Geri sayım adlı gösteri Christina Flick Melih Genç Boyacı Kimi Ligtvoet Ilya Sodman Bir Performans 2012 ve Product House Rotterdam ortak yapımı e, Türkiye ve Hollandalı sanatçıların Kolektif yaratım süreci sonucu ortaya çıkmış e, Cumartesi ve pazar günü saat 8'de ...izleyebilirsiniz... ...ufak bir bilgi de verelim... ...gösteri şeyinden, programından... ...en ağır itiraf hangisinin... ...kim en takatli? ...performansçılar geçmişten kurtulmak... ...bizden af dilemek, yeni bir başlangıç yapmak umuduyla... ardarda arda itiraflarda bulunurlar... ...ya da bize öyle gelir... ...countdown, umut ve utanç... ...gerçekli ve kurgu arasında geçen... ...mahrem bir performanstır... ...reality şovlarda ve röportajlarda... ...siyasi tartışmalarda ve günlük konuşmalarda... ...itiraflar havada uçuşur... Ama biz bu itiraflarla nasıl baş ediyoruz? İtiraf dediğimiz şey kişinin kendisini açık etmesinde son nokta mı? Yoksa ardına saklanabileceğimiz bir başka maske daha mı sadece? Pek çok soru var. Evet bu gösteriyi <gülüyor> izlemek isterseniz. 24 ve 25 Kasım'da saat 8'de Bomonti Kampüsü'nde Countdown adlı gösteri. Ee, ayrıca birçok workshop da var. Mimarsinan'da da workshoplar var. Evet. Rotterdam in adresinden de bu workshoplara lerle ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Evet, bu hafta dans sözü yerine şiir defteri 2007'den bir şiir alıntı alacağız. E, Düşlüyorum, düşünüyorum. Pencereyi açıp kapıdan çıkmayı, ileri giderken sağa dönüp durmayı, geri geri gelirken bir dönüş yapıp öne atlamayı ve sonra tek bacağımı asılı per yöne salınmayı. Sevnam sedişik aksandan geldi bu hafta. <gülüyor> <Çok gülüyor> <iyi geldi. gülüyor> Farklı bir sürprizimiz <şey> oldu. <gülüyor> e, bu hafta programı e, Yasemin Morinin bir şarkısıyla kapatacağız. Evet dünya altı şarkısı kapatacağız son albümünden. Tekrar geldiğiniz için teşekkürler. Sağolun. Çok değerliydiniz. Biz çok, olmak. Teşekkür evet, çok teşekkür ederiz. Ben de ederim, ayrıca ben de. Bahar'la böyle bir şeye katılmış olmak ee, yani hem öğrencilerimle böyle bir şeyleri paylaşıyor olmak vele sizlerle tabii. Ee, çok gurur duyduğumu söylemem lazım. Biz başka bir programda yine konuk olarak sizi ağırlamak <gülüyor> istiyoruz Memnuniyetle. Tamam. O zaman 15 gün sonra görüşmek dileğiyle. Hareketle kalın. Hareketle kalın.